Açıkalım Açıkalım Senin sesini her zaman duymayı istediğimi biliyorsun değil mi? Her zaman, her zaman Beni şimdi ara Yarın ara Başka bir gün ara, her gün ara Her şeye rağmen Senin orada olmana rağmen Hala da konuşacağımı biliyorsun İkimiz için deli gibi zor olsa da Ölüm, ya, ölüm olsa da, ölümden beter olsa da konuşmaya devam edeceğimi biliyorsun değil mi? Beni bugün aradığında sana sorduğum şey neden aradın diye sorduğunda aslında ilk bahsettiğimi biliyorsun. Neden dün değil? Neden bir haftadır değil? Neden sesini en çok duymaya ihtiyacım olduğu anda değil de ki her zaman ihtiyacım var. Ama neden o zaman değil yani? Neden neden aradın? Bunu artık, bunu şey diye aram artık gibisinden sormadığımı Biliyorsundur arada bunu söylememe gerekiyor kulacığınla o kadar tanıyorsun. İşte çok garip geliyor gerçek gelmiyor telefonun ucundaki ses senin sesin senin sesin ya anlıyorsun senin sesin benim kulacığımın sesi kulağımda kulağımın dibinde olan bana seni seviyorum diyen seni çok seviyorum diye uçkam diyen ses yanı başımda burada olması gereken ses o dudaklar o değil benim olması gereken ses burada değil işte O. işte öyle olunca gerçek gelmiyor. Yani sen o sen o telefon ucundaki ses olmamalısın. Oradaki ses değilsin. Emniyet kamu değil. Emniyet kamu buradaydı. <gülüyor> Bir de son iki kaydımı beğenmemiş? Bunu beğenirsin belki. bir sürü şey geliyor aklıma belki bahsetmek istemeyeceğim ama bahsettiğim ben sana buradayken sen bir şey geçen de. ki bilmiyorum ya şaşırtıyorsun beni yani bunların hepsini ben sana zaten böyle adım adım tane tane ki, olabilecek en açıklayıcı şekilde nasıl göründüğünü gördüğüm için sadece seni sevdiğim için değil sana aşık olduğum için değil bizim yaptığımız yanlışlar üzerine bizim yaptığımız yanlışların her şeyin üzerine çıktığını her şeyin üzerine çıktığını Yaptıkların yanında hiçbir şey olduğunu söylerdin. Ben ne kadar buna inanmasam kendi gözlerimle şahit olmasam ya da tek biz şey yapmış olsak neyse geçen de işte şey dedim sen arkaya bakıyorum. Arka koltuğa <gülüyor> Orada yatıyor musun diye Oradan beni izliyor musun diye Ben bu kaydı yaparken Bir anda arkandan Sıçrayıp çıkacak mısın diye <gülüyor> Neyse Geçen de dedim ki Ben sana dedim Biliyorsun dedim. Zaten öyle bir etkin var. Etkimden kastım. Ben sana beni ara desem. Sana. Her zaman olduğum kişi olsam. Şımarıklıklar. Muziklikler. Espiriler. Aşık. Ben yani. Her, şey, her şeyimle ben. Olsam olmaya devam etsem. Beni aramanı istesem. Araman için. Emin ol seni ikna ederdim yani. Sadece benim varlığım ya da olduğum kişi bile yetiyorken ben böyle bir şey devam ettirmek istesem seni bu, bu durunu doğrultuyla ikna etmek istesem ki denemedim emin ol yani niye denemedim biliyorsun yapmak istesem yapacağım biliyorsun işte ben seni her şey yani. <gülüyor> diyor, sen her zaman şey doğruunda ikna etmeye çalıştım. bak diyordum yok ki sen her zaman en kötüyü düşünüyorsun. En kötüyü senin yaptığını inanıyorsun. Yine demiyorum Lojika bana bak. Asla asla yaptığımız ettiğimiz şeyleri ben hiçbir şeyine sığmıyorum ki hiçbir zaman. Hiç sığmıyorum. Yani senle senle paylaştığım için bunları bu duyguları tüm her şeyi Deli gibi öpüşmek, her şey yani Allah kahretsin. Hepsini seninle paylaştığım için hiçbir şekilde gözüm altıra değil. O kadar mutluyum ki. Ama bir o kadar da deli gibi üzünlüyüm işte yani. Ölüyorum. Ama böyle bir şey yaptığım için sana. tam beraber yaptık diyorsun, ok. Ama yok yani. Ben böyle bir şey şey değilim ki. İstemek başka bir şey. Olmamasını istesem, olmamasını istesek çok da güzel olurdu yani. Ya biz de bir seçim yaptık zaten. Ona bir şey demiyorum. Seçmemesi çok zor bir seçimde. <gülüyor> Seçmemesi çok zor bir seçimde. Karşı koyması çok zor, çok zor bir seçimde. Zaten ayrı Neyse Ben söylemek istediğim şeye getirmeye çalışıyorum Lafımı Ben işte bunu söylüyordum sana Sıyordum aşkım kendi üstüne çok gidiyorsun Yaptığımız zaten zaten Önüne geçiyor olabilir bir şeylerin ama Senin ya yediğin <gülüyor> Muamelelerin Sana yapılan şeylerin Onca yılın Emeğine Senin oluşturduğun kişiliğe Kariyerine ben de aynı konuşuyorum belki ama yine de söyleyeceğim yani kusura bakma. Benim bir şey söylemem mi? Gerek kalmıyor ki oysa ki. Sen bana itiraf etmesen de ben senin tavırlarından her şeyden zaten anlıyorum. Senin bu bana reva mı diyorsun? Çok basit. Bu bana reva mıydı ya? Bu bana reva mıydı? En ağrına giden şey bu senin. Her şeyi geçiyorum. İşte, ben bunları sana söylerken <gülüyor> hak verdiğini içtiğini hiç her zaman biliyordum ama belki dikkat etmeye çalışıyordum. Benim çok çok daha yükseltecek şeyler söylememek için dikkat etmeye çalışıyordum. Ama işte geçen yaptığımız telefon konuşmalarının bir tanesinde belki İki öncesinde, üç öncesinde hatırlamıyorum. Yine konu bir türlü buna geldi. Sen işte aldatma durumunu, durumunun her şeyin önüne geçtiğini yani bir kez daha bir şekilde bunun üzerinde durduk. Sen dedin ki ama dedin. İlk defa bu kadar netlikle ama dedin yani. dedin ki ama hani bir şey olsa yapılan yanlış üzerine bir terazi olsa bir şey olsa sanki içinden öyle bir şey geçiriyordun yani sanki bir terazi olsa yapılan birçok yanlış ve bizim yaptığımız yanlışlar üzerinden olsa dedin, sanki çok da farklı olmaz yani birbirine yakın tartar. söyledin ya da öyle hissettin bilmiyorum ama dedin onun yaptıklarını da dedim biliyor musun dedim biliyor musun demedim de aslında dedim evet yani onun yaptıklarının da hiçbir şekilde geri kalır yanı yok nasıl bir bağlamda konuştuk nasıl bir çerçevede bunu buraya bağladık inan hatırlamıyorum yani ama öyle söyledin başka Ki öyleydi de Her zaman bunu söylemeye çalışıyordum sana. Bana bak kadın. Senin her şeyi paylaşmayı çok seviyorum. Her şey ya. Ama ben o zihniyette bir insan olsaydım, aklım işte. Anla yani. O ziyaretçi bir insan olsaydım, ben seni yine bilirdim. Neden sevdiğimi bilirdim. Neden arkadaşlık kurmam gerektiğini bilirdim. Ama güzel sınırlarımız olurdu yani. Ve ben öyle bir insan olsaydım. Niye benim için bu kadar çok zor olabilecek bir için çabalasaydım ki? Sadece öyle emellerime akarsın. <gülüyor> Yerine getirmek için. Neyse ya. Şeyi konuşmuş oluyorum burada yani. biraz aslında öyle değildik de. Yani doğru yani bu arada da. Biz aslında bunun sınırlarını biliyorduk da. Yanlışlarımız yine vardı yaptığımız. işte belki konuşmak. Bazen. Bence o kadar da olmadı yani. Ama yine de bazen dışarıda buluşmak. ...şeyler. yanlıştı. Abi bilmiyorum. İşte karesi. Yine ben diyorum yine bizi... ...ucunu kaçırdığımız için yanlıştı. Yani yoksa o kadar yanlış bir şey yoktu. Her neyse. <gülüyor> İste senin öyle bir aman oldu yani, öyle bir ama dedin ki aslında bakarsan dedin ya da ne bileyim ama dedin onun yaptıklarının da kendine böyle iş aslında bunun neden geldiğini iyi biliyorsun yani söylenenlerin, yapılanların her şeyin ya her şeyin ya. emin ol yani günün içinde aklıma gelme gelse kafayı yerim herhalde kafayı yerim ben oçkan ne sana salç olurum ne size salç olurum. Kendi içimde kafayı yerim. Düşünmüyorum bile, emin oldu yani. Ama o gün gelecek, onu da biliyorum. Sadece güzel şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Bize odaklanmaya çalışıyorum. Bizim özümüze, yapımıza, her şeyimize odaklanmaya çalışıyorum. Neler paylaştığımıza odaklanmaya çalışıyorum. Deli gibi keyif de alıyorum bundan. Ama o gün gelecek. O gün gelecek. Dün mesela Çalışıyorken işte o, o anlardan bir tanesiydi yani. Ben orada o masada Zavallı gibi otururken Zavallı gibi orada beklerken Öyle görünmediğimi biliyorum ya da Senin beni öyle hatırlamadığını biliyorum ama Genel picture'da Genel resimde baktığında biz zavallıyım. Biz öyleyiz yani ikimiz de maalesef o zavallılarız yani. Gerçi bu hikaye kim dahil olmuşsa herkes zavallı da. Neyse. İşte öyle bir aman oldu. Öyle hissettin der zaman biliyordum ki içten içe derin derinlerde öyle hissettiğini biliyordum diyorum işte bana öyle benim yükselmem için bana çok belli etmemeye çalışıyordun ama kendini yapılanları hiçbir şekilde reva görmüyordun yani düşünüyorsun tamam biz hani bir seviyede bir işte yanlış yapmış oluyoruz falan bir saniye başka bekleriz telefon çaldı bakma senin kendi içinde verdiğin onlarca yüzlerce savaş olduğunu biliyorum anlıyor musun en büyüklerinden bir tanesinin de bu olduğunu da biliyorum Şimdi sen öylesin yani. Verdiğim en büyük samarsız. Vazgeçemiyorum senden. Her şeyi kastetmiyorum biliyorsun. Ben vazgeçemiyorum kastımın ne olduğunu şu olduğunu sakın herhalde sanmıyorsun. Herhangi bir şekilde sevmekten, yani sevmekten vazgeçmekten bahsetmedim biliyorsun yani. Ya da işte anılarımızdan, hayallerimden bunlardan zaten vazgeçemiyorum. söylediğimiz gibi O <gülüyor> <gülüyor> bir yere gitmeyecek Hep bununla yaşayacağız yani Sen o insanın yüzüne bakmaya devam ettiğin sürece Hiçbir yere kaybolmayacak Bu öyle üstünü kolayca öğretebileceğin bir şey değil yani Şey kastetmiyorum çocuk elbette ki üstünü örtmeye çalışmadığını biliyorum. Şey kastediyorum. Yani i̇nsanız sonuçta. Yani bir şeyle yaşamayı kabul ettiysek, ayak uydurmak gerekiyor ya ya da Kabullenmek gerekiyor ya da işte neyse anlıyor musun? Görmezden gelmek gerekiyor. En zor şey bile olsa. Ama işte bu insanız belki ama herhalde bu belki. Kıyaletlerle alakalı bir şey yani. Senin öyle olabileceğine inanmıyorum ben. Ya bu hiçbir yere gitmeyecek. Ben bu şehirde olacağım. Bu şehrin her yerinde anımız olacak. Etrafında kalabalık olacak. Gürültü olacak, ses olacak. Ama o sesin hiçbir önemi almayacak işte. Hiçbir manası olmayacak, hiçbir anlamı olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bekli loçkasının güzeli ya. İşte bir sürü zorumuza giden şey var. Böyle yaşanmaz dediğimiz şey var. Hem yani de Öyle anlarda öyle kötü oluyorum ki. Bir gün muhakkak ondan da bahsedeceğim. Çünkü öyle tutamayacağım kendimi biliyorum yani. Püf. Ay. işte yararım olur, zararım olur. kararsız olmak değil ama her şeyin günü gelecek yani sen diyorsun ya gerçi ama sen iyi manada söylüyorsun da zamana bırakalım zamana bırak her şeyi toparlar <gülüyor> Ben de kötü manada söylemiyorum ama her şeyin zamanı oluyor hala parfümünü almalı mesela gibi yapabildiğimizi biliyoruz. Neyse biraz konuyu karıştırmış olduk. Yine öyle alttan girip üstten çıkıyorum ben. Hayatımda en çok konuştuğum kişi. Olmayı becermek nasıl bir şey da Şey değilken bile, burada değilken bile. Yanda değilken bile. Senle konuşamıyorken bile hala en çok konuştuğum kişi sensin. Bununla gurur duyman lazım. işte. Aceliğimiz Trafiği seviyorum artık ya. İşime geliyor. O kadar uzun süredir seninle. Biz de olamıyoruz ki. Beşinci aya doğru gidiyoruz. Şu beş ay nasıl geçti biliyorum. İçinde ne olduğunu biliyorum. Yani. Nasıl geçti biliyorum. Acı <gülüyor> Geçiyor işte. Utamıyorsun ki zamanı. Ömür geçecek. Her şey geçecek, her şey bitecek. Hee hee hee. yol verelim diye millet organize etmeye çalış Salaklar Salak sağlardır zaman yani koşarken en azından. Her şeyin önüne geçiyor olabilir belki. Hala da geçiyor kiloç demiyorum yani. Ama öyle bir şekilde ama demen. Aslında demen. Sana yapılanların da geri kalır bir yanının olmadığını bilmen. Benim nazarımda zaten böyleydi yani. Geri kalır bir yanı yok. Ya bir de Bilmiyorum ya. Zaten bunu anlatmak için benim saatlere ihtiyaçım var. Günlere ihtiyaçım var yani. yani. Onca şeyden sonra böyle hiçbir şey olmamış gibi tavır takılınıp işte var ya. Ben kafayı yiyeceğim ya. Neyse. Düşünmüyorum ya. Böyle konular hakkında düşünmüyorum. İşte ben kendimin haliyle bulunduğunu gördüm. Senin için, seni kıskandığım için ya da seni kimseyle paylaşmak istemediğim için. Haliyle bulunduğumu kendimi gördüm. O yüzden ona hak veriyorum diyoruz Allah'a çok kusura bakma. Benim loçkam Benim loçkam kendine güven Ben de yapardım. Ben de yapardım. Yapıyordum da zaten. <gülüyor> Biliyorsun yapmamak için neler diyordum yani. Bu kadar olgun olma diyordum bana. Bu kadar olgun olma diyordum. <gülüyor> Hatta gülüyordum yani. Bak bak laflara bak Orada Burada gereken kişi belki benken birbirimizi kırarız. Birbirimizi yorarız. Birbirimizi yorarız. Bu ilişkiyi yorarız. Bizi yorarız. Bozulur. sır bunlar olmasın diye. Benimle kıskançlığımı sana gösterirdim. Gösteririm yani. <gülüyor> de bana diyorsun ya demiştin yani. Beni delirtme. Ben de açılırım yani diyordum. Çok güzel etekler giyiyordum. Diyordum. Ben seni kaç Ben seni kıskanıyorum ki zaten. Şu an zaten berbat haldim. Ben seni hep kıskanıyorum ki. <gülüyor> öylesine benim olan, öylesine ruh işi olduğum her şeyi paylaştım. Kadınımın. Her şeyi zaten kıskanırım başka. <gülüyor> Pardon. Görmüyormuş gibi söyleme yani seni her zaman kıskanıyorum. Çünkü biz biz her zaman yetiyorduk ki, yetiyorduk artıyorduk yani sabardırmak yorduk. Anlıyor musun? O kız karşılıklar Bizim ikimizin Bu aşkın Aşktan da öte olan bu durumun Coşkusuydu ya En güzel şeyleriydi belki evet sıralamaya koymayacağım yani. her şeyimiz her şeyimiz çok güzeldi Ama pislik anlıyor musun ve biz bu kıskançlıkları karşısında önemli olan bu yani biz bu kıskançlıkları karşısında şımarmıyorduk o aksine deli gibi değer biliyorduk yani karşılıklı öyle böyle değer bilmiyor ki ben senin ben senin karşında bu kadar eğilmedim anlıyor musun boynum senin karşında bu kadar bükülmedi sen bana bu sokağı nereden biliyorsun dediğinde anlıyor musun ben Kimsenin karşısında bu, bu kadar eğilmedim. Senin karşısında bile bu kadar eğilmedim yani. Tek dediğim şey şu oldu. Böyle bir sevgi olabilir mi dedim ya. Böyle bir istek, böyle bir arzu, böyle bir sevgi. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bu kadar istenebilir miyim dedim. Dedim ya her seferinde yeni bir sayfa açılıyordu. Her seferinde yeni bir pencere açılıyordu. Potansiyelimizi her zaman bilmemize rağmen. Biliyorduk yani. İçimizde bunların olduğunu. Demek istediğim şey şu. Sen diyorsun ya şunun arkasına sığınıyorsun. Ben de nasıl kıskandığımı biliyorum. O yüzden hak veriyorum diyorsun. Öyle bir şey değil işte. Bunun da böyle olmadığını da sen de biliyorsun. Bildiğini biliyorum yani. Hiç bana şey deme. Ben de kıskandım da. O hak veriyorum falan. Bunları geç yani. Senin kıskançlığının ben diyelim. Anlıyor musun? Senin kıskançlığının karşısında benim boynum bir kere daha bükülür. Sana daha da fazla aşık olurum yani. Şımar mı? Söylemek istediğim şeyi anlıyorsun değil mi? Çünkü istediğim şey, düz mantıkları şu, sen beni boğmazdır anlıyormuşsun. Beni görüyorsun, beni biliyorsun, gözlerimin içine bakıyorsun. Gözlerimin içinden sana olan o ışığın, o coşkunun kaybolmasını istemezdim. ya da sen Bunu adım gibi biliyorum her yaptığımız hareketlerin karşımızın, tavırların karşımızdakini ya da ilişkimizi boğduğunu zarar verdiğini görsek üzür ki yani o kadar üzür Perişan oldum ya birden senin bilmiyorum. Diyorum yani her zaman bir süre o muhtemelen yüzüne bakamazdım. Şımaramazdım. Yani şımaramazdım, jam anlıyor musun? Hani öyle şeyden de bahsetmiyorum. Sarılıp sırmışma hiçbir şey olmamış gibi eş <gülüyor> olmanın gerektirdiği sorumlulukları böyle sanki değan öyle solmuş gibi sanki hiç vaktin yokmuş gibi İzlediğiniz için Çok az beklesin hayatım. Evet. Ya. <gülüyor> özür dilerim bir düşüneyim konuştum şeyleri toparlamadan kapatmak istemiyorum aa <gülüyor> Ben söylediğim bir şey vardı. Ne dedim ya sana? Pişman olmakla alakalı, keşkinin olmasıyla alakalı. Yine ben söyledim şeyin arkasındayım, bunu biliyorum yani adımla. Ama şöyle demiştim bana, ben benim buraya gelmem gelmeme sebep olan için hiçbir zaman pişmanlık duymayacağım dedim. Öyle bir şeyden dolayı keşke olmayacaktım ben buraya. Da. Onlar için geldim dedim. Oysaki ki ara er beni onların önüne koymuştun. Ama ben öyle bir şey beklemiyordum hiçbir zaman. Yani... ...işte öyle mi Misaller konuşuyorum yani Ama... Şöyle bir tribim yok. Elbette ki. Onlar için döneceksin. Ama ben şunu demiştim. Dedin, düşündüm ya. Dedim belki. Hatırlıyorsun. İşte böyle bir şey için hiç o zaman pişmanlık duymayacağım dedim. Eğer yani bunu söylemek istiyorsun ya da bunu soruyorsan dedim. <gülüyor> Zaten öyle bir şey beklemedim ki. Zaten öyle bir şey için pişmanlık duymanı nasıl bekleyebilirim senden ya da öyle bir şey düşündüm nasıl varsayabiliriz. Benim sevdiğim şey her zaman şu, ben sana dedim ki, ''Loşka bak, hatırlıyorum telefonda konuşuyorduk, sen buradayken bir akşam özellikle bunun üzerinde böyle uzun uzun durmuştuk.'' Dedik ki, ben dedim ki sana, ''Loşka'yı dedim bak.'' Ve bir de o, arka arkaya o yaşadığımız onca şeyler, bilmem ne. Sana dedim ki, ''Loşka'yı dedim, dedim ''Benimle yaşama.'' dedim, tamam mı? ''Bana gelme.'' dedim. ''Bana gelmemen benim için çok zor olabilir. Hayatımın en zor şeyi olabilir.'' Ay, ''Belki bu, böyle bir şey katlanamam bile.'' ...seğini yaşayamamak, yani bunun acısı bile zaten çok büyükken ve ben bunu diyebiliyorken sana bana gelme deyip dedim ama dedim yaşama ya, onunla da yaşama yani yaşamak zorunda değilsin dedim. Afiyel ah açka. Bazı şeylerin sonradan dank ettiğini falan söylemiyorum sana, işte bir şey, şey demiyorum yani her şeyi düzgün bir şekilde yanlışıyla doğrusuyla... Olabildiğince mantıklı bir şekilde ölçüp tarttığını biliyorum. Daha sonra bir şeyler bank etmeyecek. Ama insan için her zaman acaba mı diye kalacak? Acaba yapabilir miydim? Acaba yapsam ne kadar büyük bir şey kalmalardım. Yani böyle bir şey bunun olacağını biliyorum yani. Ya çünkü bütün ipler sendeydi. Bütün seçim noktasında sendeydi. Yani seçimi yapabileceğin karar verme noktasındaydı. Ama... Demek istedim bir şey. <Gülüyor> Böyle bir şeyle niye yaşamak zorunda kaldım? Diyorum hep. Biraz zorunda kalmak değil. Benimle yaşama dedim belki benimle yaşamak zorunda birleşti. İşte varsayalım, biz bir araya gelmeyelim hiçbir zaman. Hiçbir zaman bir araya gelmeyelim. Ama... işte bu hikayede yanın. Yanıp kül olan... Biz olduk. Gerçi. Yine mi? Sen diyorsun ben oldum diyorsun. Zaman gösterecek. çocuk göreceksin. Belki inanmıyorsun ama. Bana diyorsun hayatına devam ediyorsun. İşte. Çabalar. Hiçbir şey istemiyorum hayatım. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. İnsanlara inanmıyorum. İlişkilere inanmıyorum. Hiçbir şey manası yok ya. Böyle konuşmayı da sevmiyorum ben. Böyle... Herkeng gibi konuşuyorum bazen hoşuma gitme. Ya söylemek söylemeye çalıştığım şeyin altını böyle doldurmadan konuşuyorum, düzgün dolduramıyorum. O yüzden erken gibi gözüküyor. Neyse. İşte sen de böyle bir seçim yaptın. Şey sanmıyorsun değil mi? İşte aslında konuyu öyle açmıştım ve öyle de kapatayım bari. <gülüyor> ah, şöyle istersen san yani. Utamadım bile böyle san yani. Sana işte neden aradın diye sorduğumda arama beni artık gibisinden. Bu adayla söylemedim biliyorsun değil mi? her şey rağmen. Benim zoruma gitmiş olalım. Şu an hale gitmeye devam eden. Her şey rağmen. Bugün bir araya gelsek. <gülüyor> Düşününce bile o kadar garip oluyor ki. Bir araya gelsek. Desem. İşte ne muhtemelen yani ilk görüşte ya sana öyle bir yapışırım ki öyle bir haram parçayı derim ki senin yani öyle bir sarılırım, öyle bir kucaklarım kokunu derin derin içime çekerim biliyorum yani sabah da söyledim çünkü aşığım. gerekiyor da. Öyle olmaması gerekiyordu. da. Sana söz hakkı doğuracak bir sürü şey söylüyor olabilirim belki. Üzüldülerim. bu fikirlerim gelişmeyecek. Senin de benden çok uzak düşürmediğini biliyorum. Bazı noktalarda Bazı noktalarda kendini kandırmak istedin ya da günah çıkarmak istedin, günah çıkar hareket ettin. Ama senin de o noktaya geldiğini biliyorum. Senin de düşündüğünü biliyorum. Bahsettiğim şeyler. Aslında demen. Ama demen. Benim yaşadıklarımın da bana yaşatılanların da geri kalır yanı yoktu demen. Hayır, benim bunu sana aylarca söylemem. Ama senin günahı çıkartıyor olmam. nasıl öyle olsun. Ben seni zaten bu yüzden seviyorum. Anlıyor musun? Bir şey yaptığında ne yaptığını sorgulayan bir insansın. Vicdanlı bir insansın. Duygusal karar verdiğini söylemiyorum. yani. Doğru olanı yaptın. Bu işte. aldığın kararları şüpheye düşürecek söylemlerde bulunmak istemiyorum. Benim canım yanıyor ayrı zaten. İçim paramparça oluyor. O apayrı. Seni aran yanımda istiyorum. Sen diyorsun. Hala da o kadar olmayı istiyorum diyorsun ki. Hala da içim yanıyor. Senin sesini öyle duymak, öyle duymak beni nasıl öldürüyor biliyor musun hocam? Keşke olmasından çok korkuyorum. Ama oluşan da bilirim işte. İşte bazı şeyleri bilmek için yaratılmışım yani. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım şey yapamıyorum. Bu kaydı bir yere bağlayamıyorum. Doğru düzgün. ...seçerek söylemeye çalışıyorum. Çünkü... ...kendimi yanlış anlattığımı düşündüğüm bir şey söylediğimde... yanında olup seni saramayacağım. Gözlerinin içine bakıp... ...anlatamayacağım. Kalbin kırılışını düşünmek var ya... Senin... ...kucağımda biten... ...bana deli gibi sarılan... ...növe dirseğini omzuma koyup... ...bana uzun uzun bakan... O anda içimizden o anda neler neler geçen Loçkanın ben yüzünü bildikçe yüzünü gördükçe hiçbir zaman şey olmayacağım yani. ...ne olmayacağını bilmiyorum. Cümle başladığım cümleyi unuttum. Güzel, çıkalım. İşte bir yere bağlayamadım. Doğru üzgün. Belki de bir şeyler söyledim. Ama kalbini... ...belki bazen... ...kırıyorum kötü hissettiriyorum. Bence o kadar kötü şeyler de söylemedim ya. Bu sefer arasından gerçeklerden bahsettim. Bilmiyorum. Onun yorumda sana kalıyor. Çok özledim seni. <gülüyor> o kadar çok özledim ki seni. Loşcam. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum Ne güzellik ya Güzelden öteydik belacık Güzelden o kadar öteydik ki Çok seviyorum seni